Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş, taşlanmış şeytandan Allah'a sığınıyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınıyoruz. Ne dedik? Rabbimiz Rahman ve Rahim'dir. Fatiha'yı okuyan, Bismillahirrahmanirrahim dediğinde evet benim Rabbim Rahman ve Rahim'dir. Bana karşı merhamet sahibidir. Bana nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, bu onun rahmetinin eseridir, rahmetinin sonucudur. Beni yaratan O'dur, beni seven O'dur. Rahmetiyle bana muamele eden O'dur. Bana nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, O'nun muamelesi güzeldir, ben O'nun muamelesini beğeniyorum, kabul ediyorum demektir. O benim Rabbimdir çünkü. Elhamdülillahirrabbilalemin diyoruz. Hamd, övme ve övülme, alemlerin Rabbi olan Allah içindir, dedik. Bunu Allah'a söylüyoruz. Ya Rabbi, hamd senin içindir. Dua olarak okuyoruz çünkü. Övme ve övülme sana layıktır. Övgiye layık olan sensin. Ben de seni övüyorum ya Rabbi. Nasıl övüyorum seni? Sen bana nasıl bir muamelede bulunursan bulun, ben seni överim. Senin her işin övgüye layıktır. Bütün kainatta, bütün varlıkta, her ne ki var, hepsini sen yaratmışsın. Hepsini kamil olarak yaratmışsın. Eksiksiz ve noksansız olarak yaratmışsın. Bana da kamil insan olayım diye dünya sahnesinde bir hayat tanımışsın. Ve sen bana nasıl bir muamelede bulunursan bulun, senin o muamelen hamde layıktır. Övülmeye layıktır. Yani güzeldir. En güzelidir Benim kazanabilmem için en güzelidir Aynı şekilde övmek de sana aittir. Senin içindir. Ben de bütün hayatım boyunca insanların övmesini, övgüsünü de senin övmeni istiyorum ya Rabbi. İşim, amelim sana göre güzel olsun, sen benim beni beğen, yaptığımı beğen, söylediğimi beğen, düşündüğümü beğen. Beni öp, hiç kimse beni övmesin. Önemli değil. Benim için önemli olan senin beni övmendir ya Rabbi, diyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin dediğimizde, övme ve övülme, alemlerin Rabbi olan Allah içindir dediğimizde böyle söylemiş oluruz. Eğer biri Allah'ın işini beğenmiyorsa, Allah'ı beğenmediği için işini beğenmiyordur. Allah'ın ayetini kabul etmiyorsa, Allah'a iman etmediği için Allah'ın ayetini kabul etmiyordur. Eğer biri Allah'ı kabul etmezse, Allah'ı beğenmezse, işini beğenmezse, Allah'ın kendisine yaptığı muameleyi kabul etmezse, beğenmezse Allah onu neden beğensin? Allah onu beğenir mi? Eğer bir kur için Allah'ın övmesi önemli değilse, insanların övmesi, kabul etmesi, beğenmesi daha önemliyse, insanları Allah'ın önüne koymuşsa, insanları Allah'a şirk koşmuşsa, Allah onun imanını kabul eder mi? Etmez. Onun için Allah ısrarla Allah'a şirk koşmayın buyurur. Hiçbir şeyi Allah'a şirk koşmayın buyurur. Ortak koşmayın. Eğer sen birinin övmesini, beğenmesini, takdir etmesini Allah'ın önüne koydunsa, Allah'ın kini ikinci plana attınsa, yok saydınsa, bu durumda sen Allah'ı kabul etmemişsin. Sen Allah'a iman etmemişsin bir kere. Dilin iman ettiğini söylüyor, kalbin bunu inkar ediyor. Nefsin bunu inkar ediyor. Tavrın, işin, fiilin bunu inkar ediyor demektir. Yani, senin fiilin ben münafıkım diye bağırıyor demektir. Evet, devam ediyoruz. er rahman Rahim. Allah Rahman ve Rahim'dir. Allah zatında Rahman'dır. Sıfatlarında Rahman'dır. İsimlerinde, fiillerinde Rahman'dır. Merhametlidir. Bunu söyleyince ne söylemiş olursun? Ya Rabbi, ben iman ettim ki sen Rahman ve Rahim'sin. Sen bana nasıl bir muamelede bulunursan bulun, o senin rahmetinin eseridir. Ben kazanayım diye, kamil insan, Hazreti insan olayım diye bana muamelede bulunuyor, bana imkan tanıyorsun. Nasıl imkan tanıyor mesela? Allah bir nimeti ikram ettiğinde o kul eğer o nimete şükrediyorsa O nimetin şükrünü gereğini yerine getiriyorsa O nimeti ikram ediyorsa Allah'ın kerim ismini Üzerinde gösterip cömertlik yapıyorsa Evet Nimeti değerlendirdi. Aynı şekilde bir musibet, bir bela Bir hastalık, bir dedikodu, bir iftira verdiyse, Bu durumda ne yapması lazım? Sabretmesi lazım Allah'ın sebur ismini Üzerinde gösterip Gönlünü Allah'a açması lazım ki Ya Rabbi bu muameleyi bana sen yaptın. Ben kazanayım diye. Ben sabredeyim diye. Ben sana itiraz etmeyeyim diye bunu bana verdin. Ben de sabrediyorum. Sana itiraz etmiyorum. Allah dilemedikçe ağaçtaki yaprak düşmez buyurdu. Hiç kimse kıpırdayamaz buyurdu. Eğer biz Faranca şunu yaptı, filanca bunu yaptı deyip Allah'ı yok sayarsak, Allah'ın takdirini yok sayarsak Allah'ı inkar etmiş oluruz. Allah'ın takdirini inkar etmiş olur, Allah'ı yok saymış oluruz. Eğer onu yok saymıyorsak ne diyoruz? Evet, bu işi yapan sensin ya Rabbi. Takdir eden sensin. Eğer sen dilemeseydin, bu böyle olmazdı. Sen dilemeseydin, faranca şunu yapamazdı. Faranca şöyle söyleyemezdi. Eğer Allah'ın dileği dışında bir şey olduğuna biri inanıyorsa, Allah'ın takdirine iman etmemiş demektir. Allah'a iman etmemiş demektir. Önümüze gelen ne olursa olsun kazanmamız içindir. Eğer sabrediyorsak, Ya Rabbi bu senin takdirindir diyorsak kazanıyoruz. Ne buyuruyor da i kerimede? Allah sabredenleri sever. Allah sabredenlerle beraberdir. O musibeti onun için vermiş. O hastalığı onun için vermiş. Sabredesin, seni sevsin diye vermiştir. Sana nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, mutlaka o onun rahmetinin eseri, rahmetinin sonucudur. Er-Rahman-ı Rahim dediğimizde böyle söylemiş oluruz. Evet ya Rabbi, bana nasıl bir muamelede bulunursan bulun. Senin Rahman ve Rahim olduğuna iman etmişim. Sen benim Rahman ve Rahim olan Rabbimsin. O mutlaka benim için güzeldir. Ve ben ona itiraz etmem ya Rabbi. Etmedim ya Rabbi. Etmiyorum. Maliki-i-Middin. Allah din gününün sahibidir. Allah ahiretin sahibidir. Ahirette kazanma imkanı bitmiştir. Kazanma imkanı dünyadadır. Orası ya mükafat yeri ya ceza yeridir. Kazananlar mükafatını alır, kaybedenler yanlış yapanlar cezasını alır. Mükafat olarak Allah müminlere cenneti, kafirlere de cehennemi verir. Evet, bu cehennem hem de ebedidir. Öyle geçici bir süreliğine cehennem yoktur. Ebedi. Neden? Eğer Allah'a iman etmişsen. Dünyada cezasını çekiyorsun Kabirde çekiyorsun Kıyamet yerinde çekiyorsun Cezan büyütüyor, Cennete gidiyorsun Ama Eğer Allah'a şirk koşmuşsan Allah'ı kabul edememişsen imanını kaybedersin Resulullah Efendimiz buyurdu Öyle insanlar var ki ibadet yaparlar Öldüklerinde siz onları Mümin olarak öldüklerini zannedersiniz Götürüp namazını kılar Müminlerin, Müslümanların Kabristanına defnedersiniz. Oysa ki imansız gitmiş, kafir olarak ölmüştür. Neden? Allah'ı kabul etmediği için. Allah'a şirk koşulduğu için son nefeste imanını kaybeder buyurdu. Evet. Malik Yevmiddin Allah ahiretin sahibidir. Din gününün sahibidir. Kıyamet gününün sahibidir ki hükmü o veriyor. Hiç kimse konuşamaz o günde. Allah herkesin kitabını eline verir, al kitabını oku der. Hükmünü kendin ver, bugün hesap sorucu olarak sen kendine yetersin buyurur. Kendi hesabını kendin gör. Nereye gideceksin? Kararını sen ver. Evet, Ayet-i Kerime'de devam ediyor buyurdu ki, onlar diyecekler ki, evet biz kendimize zulmettik, cehennemi hak ettik derler. O kitap elimize verilmeden biz kendi kitabımızı elimize alıp okuyalım. Burada okuyalım. Çünkü burada o kitabı değiştirme imkanımız vardır. Tövbe edip o günahları silme imkanımız vardır. Ya Rabbi tövbe ettim, ben sana döndüm dediğinde Allah onu siliyor. Hiç bundan büyük rahmet olur mu? Bundan daha büyük bir sevmek olur mu? Bütün hatanı, kusurunu, günahını siliyor. Yok sayıyor. Yapılmamış gibi kabul ediyor. Evet, ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Allah, kurunun kendisine dönmesinden daha çok hiçbir şeye sevilmemiştir. Neden? Allah onu seviyor da ondan. Kendisine dönmesini istiyor. Ama hiçbir zaman hiç kimseyi ne hidayete ne de delalete zorlamaz. Tercih senindir diyor yani. Sen beni tercih etmiyorsan ben seni tercih etmem diyor. Onun için buyurdu. Allah dileseydi bütün insanlar tek bir ümmet olurdu. Hepsi iman ederdi. Ama Allah tercihi kullarına bırakmıştır. Tercih nedir diyor. İster beni Rabbin olarak kabul edersin, ister kabul etmezsin. Ne buyuruyordu? levh Mahfuz'un başında ilk yazılan şey Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazıyor. Altında hemen kim benim takdirime razı olursa benim kendisi için takdir ettiğim hayatı kabul ederse, beğenirse, itiraz etmezse, benim takdirime itiraz etmezse, evet, o benim kurumdur. Bunun karşılığını ben veririm. O beni Rabbi olarak kabul etmiş, ben de onu kurum olarak kabul ederim. Ama kim benim takdirimi kabul etmezse, kendine başka bir Rab arasın buyurdu. Öyle yazıyor. Kim benim takdirimi kabul etmezse, beni Rabbi olarak kabul etmemiş. Gitsin, kimi Rabbi ediniyorsa edinsin. Eğer Allah bir insana sen beni kabul etmedin Rabbin olarak dese acaba o nasıl bir hal alır? Ben de seni kabul etmedim, kabul etmiyorum. Dese acaba o insanın haline olur? Bir insan Düşünün, bütün ailesi, bütün varlığı, mal varlığı evi olsun, evinde olsun, bütün çoluk çocuğu da, ailesi de, sevdikleri de o evin içinde olsun. Yangın çıksa, hepsi birden yansa, mali, mülki, bütün sevdikleri o evde hepsi yansa. O kişi de dışarıda olsa, biri gidip haber verse, onu alıp oraya getirseler. O adam acaba nasıl bir şey yaşar? Bütün sevdiklerini kaybetmiştir bir anda. Hepsi yanmış kül olmuştur. Böyle bir insanın, insanı ateşin içine koysanız yanmaz. Ateşin onu yaktığını hissetmez. Neden? İçinde bir yangın vardır da ondan. İçi yanıyor adamın. Yani kibriti yakın, verin elinin altına onu hissetmez. Bütün sevdiklerini kaybetmiştir çünkü. Kıyamet günü eğer biri Allah'ı kabul ederse acaba bunun kaç katı kadar daha dehşetli bir andır o. Rabbini kaybetmiştir. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah o gün onlara bakmayacak ve onlarla konuşmayacaktır. En büyük ceza budur. Allah'ın verdiği en büyük cezadır bu. Niye? Çünkü onlar dünyadayken Allah onlara imkan tanırken onlar da Allah'a bakmamışlardı. Allah'ı ciddiye almamış, Allah'ın sözünü dinlememişlerdi. Allah da orada onlara bakmaz ve onları onlarla konuşmayacak buyurdu. O'nun cehenneme asalar bile Rabbini kaybetmenin acısı cehennemden daha şiddetli olduğu için onu hissetmez. Ama biri Allah'a iman etmemişse, Allah'ı her şeyden çok sevmiyorsa, beni yaratan Rabbim dememişse bunu anlayamaz. Kendini Allah'tan ayrı, bağımsız bir varlık olarak görmüşse benim bu söylediklerimi anlayamaz. Tıpkı bir hayvan gibi gelmiş, bir hayvan gibi gider demektir bu. İnsanı insan yapan, insani hayvandan ayıran özelliği ruhudur. Ruh Allah'ın nurundandır. Allah'tandır ruh. Ruh kendi sahibine aşıktır. Ruhuyla beraber olmayanlar bu aşkı, bu imanı tadamaz. Evet, Malik Yevmiddin, Allah din gününün sahibidir. Kıyamet gününün sahibidir. Hüküm O'nundur. Allah kıyamet günü sorar, buyurur ayet-i kerimede. Allah kıyamet yerindeklerine sorar. Bugün mülk kimindir? Buyur ki Resulullah Efendimiz herkes diz üstü çökmüştür. Hiç kimse kendisinde ayağa kay kalkma gücü bulamaz. Herkes diz üstü yerdedir. Cevabı Allah veriyor. Hiç kimse cevap verebilecek güçte değildir. Konuşamaz kimse. Bugün mülk kahhar olan Allah'ın <gülüyor> Buyurdu. Evet. Kahhar olan Allah. Ne demek? Kim Allah'ın mülkünde herhangi bir şeye sahip çıkmışsa, bu benimdir demişse, Allah onu kahreder. Kim kendini Allah'tan bağımsız bir varlık olarak görmüşse, Allah onu kahreder. Herhangi bir şeye benim demişse, Allah onu kahreder. Onu ondan alır. Alıp kahreder onu. Sorusu herkes söyler, her şey Allah'ındır. Biz de Allah'ınız der. Ama eğer böyle yaşamazsa, Allah'a teslim etmezse, Allah'ın istediği gibi, sevdiği gibi onu kullanmazsa, sevdiği, beğendiği yerde onu kullanmazsa, yürütmezse, istediği kadar diliyle her şey Allah'ındır desin, yalan söylüyor, münafıklığı çağırıyor, bağırıyor. Ben münafakım diye bağırıyor yani o. Evet, Allah yolunda sarf etmek demek, kendi hesabına Allah'a emanet etmek demektir. Kendi hesabına. Ne buyuruyor ayet kerimede? Kıyamet günü Allah'ın rızasını gözeterek yaptığınız hiçbir iş şükrana layık değildir. Sadece Allah'ın rızasını gözeterek yaptığınız şey şükrana layıktır. Allah ona teşekkür eder yani. Rabbim bunu böyle seviyor, ben onun için bunu böyle yapayım dediğimizde evet. Rabbim bundan razıdır, ben de onun razı olduğu gibi yapayım dediğimizde onun rızasını gözetmişiz. Onun dışında hiçbir şeyi bizden kabul etmez. Kıldığımız namaz bile, tuttuğumuz oruç bile bunun içindedir. İbadetlerimiz de bunun içindedir. Eğer biri ibadeti ben cennete gideyim diye yapıyorsa... Allah ondan o ibadeti kabul etmez. Çünkü ibadet, Allah'a abd olmanın gereğidir. Allah'a abd olmak demek, Allah'ı her şeyden çok sevmek demek. Eğer ibadetin sana iman vermiyorsa, muhabbet vermiyorsa, imanını, muhabbetini arttırmıyorsa, seni Allah'a yaklaştırmıyorsa, ibadetin ibadet olmamıştır. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu, Öyle insanlar var ki namaz kılarlar sadece onlara yorgunluk kar kalır. Jimnakslık yapmıştır yani. Oruç tutarlar sadece onlara açlık kar kalır. Perhiz yapmıştır. Niyet Allah rızası olmayınca Allah onu kabul etmez. Allah kendisi için olmayan hiçbir şeyi kabul etmez. Çünkü Allah ben buna layıkım diyor. Seni yaratan benim diyor. Sana bütün nimeti veren benim. Sana en yüksek makamı takdir eden benim. Meleklerden daha üstün koruma gelmen için sana imkan tanıyan benim. Ama sen benim sana verdiğim şerefi bırakıp bir avuç toprağın peşinden koşarsan ebedi hayatını kaybeder. Hayvan gibi olur, hatta hayvandan daha aşağıya olursun buyuruyor. Ne buyurdu? Allah'ın ayetlerini yok sayanlar, inkar edenler hayvan gibidir der. Hatta hayvandan daha aşağıyı buyurdu. Onun için cehenneme gidenler hayvan gibi olur. İnsan olmaktan çıkar, hayvan gibi olur. Evet Resulullah Efendimiz buyurdu. Allah cehennem ehline hitap eder. Cehennem ehli cehennemdeyken de dua etmeye devam ederler. Allah onlara perdeyi açıp hitap eder. Buyurur ki: "Susun. Bir daha benimle konuşmayın." dediğinde cehennem ehli hayvan gibi olur konuşmak istediklerinde devenin böyürmesi gibi bir ses çıkarır buyurdu. Artık konuşamazlar da. İçtikleri irindir, yedikleri zakumdur. Hayvan. Neden hayvan oluyor? Allah onu insan olarak yaratmış. Kerremnahu beni Adem buyurdu. Biz beni Adem'i, insanı mükerrem kıldık. Şerefli kıldık. Tekrar tekrar ona ikram ettik. Ama o Allah'ın kendisine bahşettiği şerefi bırakıp hayvan gibi olmayı tercih ederse Allah ona mani olmaz. Hadi hayvan ol der. Ne buyurdu? Kim şeref arıyorsa bilsin ki bütün şeref Allah'a aittir. Evet kim Allah katında şerefli olmak istiyorsa Allah'a iman edip Allah'a itaat etmesi lazım ki şerefini bulsun. Allah ile şereflensin. En kamil manada Şeref sahibi kimdir? Kul olarak Resulullah Efendimiz, peygamberler. Ne kadar onlara benziyorsa hayatımız, şerefimiz o kadardır. Ne kadar Resulullah Efendimiz'i kendimize örnek alıyorsak, şerefimiz o kadardır. Allah'a yakınlığımız o kadardır. Ne kadar uzaksak, ne kadar nefsimize uyuyorsak, şeytana uyuyorsak, o kadar Resulullah Efendimiz'den uzaklaşmış, Şerefimizden uzaklaşmışız demektir. Evet, ne diyorduk? Maliki'ye ümidim, sen din gününün sahibisin ya Rabbi. Din gününün maliki, din gününün melikisin ya Rabbi. Ben hayatımı senin emrettiğin gibi yaşıyorum. Hasabını veremeyeceğim hiçbir işte bulunmamaya çalışıyorum. Hiçbir emrine karşı gelmemeye çalışıyorum. Sen neyi emretmişsen, neye güzel demişsen, ona güzel derim, onu yapmaya çalışırım. Neye çirkin demişsen, onu yapmamaya, ondan uzak durmaya çalışırım, ona çirkin derim. Neye doğru demişsen, ona doğru der, onu yapmaya çalışır. Neye yanlış demişsen, ona yanlış derim, ondan da uzak durmaya çalışırım. Evet, sonra ne diyoruz? اِيَّا كَنَ ve وَاِيَّا كَنَ Yalnız sana abd oluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Evet, abd olmak, kelibe manası itibariyle ne demekti? Gönlünü kaptırıp peşinden sürüklenmek. Allah'a abd olmak demek, Allah, gönlünü Allah'a kaptırıp peşinden sürüklenmek demek. Yani Allah'ı sevip, severek Allah'ın rızasının peşinden koşmak demek. Allah'ı istemek demek. Yaratılışın gayesi zaten, Allah'a abd olmaktı. Ne buyuruyor de ayet-i kerimede? وَمَا خَلَقْتُ جِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِي Ben cinleri ve insanları sadece, sadece ve sadece bana abd olsunlar diye yarattım. Allah'a abd olmak, Allah'ı sevmektir. Allah'ı her şeyden çok, hatta canından da çok sevmektir. Sonra Allah'ın sevgisini kazanmaya çalışmaktır ona layıkıyla kul olmaya abd olmaya çalışmaktır eğer Allah'a abd olmak sevmekse peşinden koşmaksa onu kazanmak için peşinden koşmaksa Allah bizi ne için yaratmış oldu kendisini sevelim diye onun sevgisinin peşinden koşalım diye yani bir tarafta aşık vardır bir taraftan maşık vardır iman Allah'ı sevmek her şeyden çok sevmektir. Allah'ın tanıdığı bütün imkanlar hepsi de o aşıklığı ispat içindir. Beni her şeyden çok mu seviyorsun? Öyleyse marından infak et diyor. Beni her şeyden çok sevdiğini iddia ediyorsun? Öyleyse vaktini, zamanını benim yorumda harca. Beni her şeyden çok sevdiğini iddia ediyorsun? Canını feda et. Evet. Allah ne buyurdu? Allah müminlerden cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın almıştır. Allah öyle buyurdu. Sen malını, canını Allah yolunda feda etmedikçe cenneti satın alamazsın. Alamazsın cennet. Yok böyle bir şey yani. Eğer biri cennete gidecekse o cennete layık olmuştur. Cennete layık olduğu için cennete gidiyordur. Nasıl cennete layık olur? Cennetlikle cehennemlik belli midir? Evet. Her şey ortadadır. Bütün açıklığıyla ortadadır. Kim cennetliktir, kim cehennemliktir? Bakan herkes biliyor. Bunu bilmeyen hiç kimse yoktur. Nasıl bellidir? Nasıl biliyor? Çok namaz kıldığı için mi? Çok zikir yaptığı için mi? Ya da cehenneme giden çok günah işlediği için mi? Hiçbiri. Eğer biri Allah'a iman etmişse, hiç kimse imansız cennete gidemez. Amelsiz cennete gidebilir ama, hiç kimse imansız cennete gidemez. Mesela Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Bedir Savaşı'nda, iki ordu karşı karşıya gelmiştir. Müşriklerin ordusundan, birileri ben de iman edip deyip, karşı tarafa geçiyor. Ne namaz kılmış, ne oruç tutmuş. Sadece kelime-i şehadet getiriyor, kaç tarafa geçiyor? Geçiyor. Savaşıyor, şehit oluyor. En yüksek makam. Neyle şehadeti kazandı? Şehitliği kazandı? İmanıyla. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği için cenneti kazandı. Şehadeti kazandı. Hiçbir amel işlememiş. Evet, cennetlik, cehennemlik nasıldır? Eğer biri Allah'a iman etmiş, Allah'ı her şeyden çok seviyorsa, bu kul, gönül itibariyle gönlü cennete döner. Gönlü cennete döner. Allah o kulunun gönlüne nuru indirir, iman nurunu indirir. İman nuru o gönüle indince, o gönül cennete döner. O'nun nasıl bir hali vardır, üzerinde nasıl bir ahlak vardır. O'nunla beraber olanlar gönülleri huzur bulur, gönülleri açılır. Aynı şekilde insanlar O'nun yardımını umar, bana yardım eder der. İnsanlar O'nun elinden, dilinden emindir. Bundan bana zarar gelmez der. Yapabilirse bana iyilik yapar der. Evet. Eğer gönlü cennete dönmüşse onunla beraber olanlar cennetin kokusunu alır. Gönülleri huzur bulur. Cehennemlik nasıldır? İsterse gece gündüz ibadette olsun. Eğer Gönlü kin doluysa, nefret doluysa, haset doluysa, kibir doluysa, bu cehennemliktir. Gece gündüz ibadet etsin. Evet, örnek olarak ne buyurdu sahabe? Resulullah Efendimiz'e bir kadını övdüler. Dediler ki gece sabaha kadar ibadet yapıyor, gündüz de oruçludur. Yalnız bir kusuri var dediler. Nedir kusuri dedi? Dediler ki komşuları onun dilinden rahatsız oluyormuş. Resulullah Efendimiz tek kelime söyledi. Ne böldü? O cehennemliktir. Niye? İbadeti onun ahlakını düzeltmemiş. Hala komşuları ondan rahatsız oluyor. Yani komşularını eleştiriyor, çekiştiriyor, diliyle incitiyor. Eğer bir gönül cehenneme dönmüşse, kibir doluysa, haset doluysa ne yapar? İnsanları eleştirir, çekiştirir, yerer. Kötüler. Bunu yaparken o benden daha aşağıdır demeye çalışır. Allah'a kul olup, nefsini temizleyip, teskiye edip, ahlakını düzeltmeye çalışması gerekirken ne yapıyor? Başkalarını aşağıya indirip yukarıda durmaya çalışıyor. Aslında başkalarını eleştirip yererken, varsa sevabı onu onların defterine yazıyor, onları yüceltiyor, kendisi aşağıya iniyor. Şeytan ona gülüyor. Şeytana uymuştur. Eğer biri insanlara haset ediyorsa, kıskanıyorsa, niye onun şuyu var, buyu var, niye benim yok, keşke onda olmasın dediyse, diyorsa, bu durumda Allah'ın taksimatını beğenmemiş demektir. Hepsi imtihan, dünyanın her anı imtihandır. Allah'ın taksimatını beğenmemiş demektir. Evet, eğer biri gönlünü cehenneme çevirmişse, o cehenneme layıktır. O cehennemliktir bir kere. Kimi görsek insanlarla uğraşıyor. Allah ile bir derdi yoksa, derdi Allah'ın rızasını kazanmak değilse, derdi insanları kötülemekse, yermekse, küçümsemekse, bilelim ki o gönül cehenneme dönmüştür, o kişi cehennemliktir. Kim de imanla beraber insanlara yardım etmeye çalışıyorsa, insanlara karşı merhametliyse, İnsanlardan gelen sıkıntıya karşı sabır gösteriyorsa, sabırlıysa, insanların hatası, kusuru, günahı olduğunda onları örtmeye çalışıyorsa, kapatmaya çalışıyorsa, kendisine yanlış yapıldığında, özür dilendiğinde affediyorsa, evet bu gönül cennete dönmüştür. Bu gönül cennete layıktır. Böyle bir gönlün sahibi cennetlik, ötekinin sahibi cehennemliktir. Her şey olduğu gibi ortadadır. Eğer biri gönlünü cehenneme çevirmişse, kibirlendiği için, Allah'a şirk koştuğu için, Allah'ı beğenmediği içindir. Kendi bildiğini yapıyor. Öteki, öteki Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanmış. Resulullah Efendimiz'in ahlakıyla ahlaklanmış. Ne buyurdu ayet-i kerimede? وَمَا اَرْسَلَنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً alemin. Ben seni sadece alemlere rahmet olasın diye gönderdim. Kim insanlara karşı merhametliyse, rahmet oluyorsa, evet, o peygamberine uymuştur. O peygamberine benzemiştir. Kim de merhametsizse, merhamet deyince, sadece ben sana acıyorum demek değildir. Eğer biri birini eleştirip, çekiştiriyor, geliyor, kötülüyorsa, ona dua ediyor demektir. Onun hakkında kötü olduğuna dair şahitlik yapıyor demektir. Eğer başkaları zarara uğradığında seviniyorsa, haset ettiği, nefret ettiği içindir. Insandan nefret eden kimdir? Şeytandır. Cehenneme gitmesini isteyen kimdir? Şeytandır. Cennete gitmemizi kim istiyor? Resulullah Efendimiz istiyor. O zaman biri bütün insanların cennete gitmesini istemiyorsa, cennete gitmeleri için onlara yardımcı olmuyorsa, Hatta bu burada fedakarlık yapamıyorsa o Resulullah Efendimiz'e nasıl uymuştur? Evet. Ne dedik? <Gülüyor> İyye kene abdu ve yiyye kene esta'in. Yalnız sana abd oluyorum. Bu duayı yaparken Allah'a söz veriyoruz. Yalnız sana abd oluyorum ya Rabbi diyoruz. Allah'a vaade bulunuyoruz. Ben senin kurunum, kulluğumu, abdılığımı yalnız sana yapıyorum. Senden başka, hiç kimseyi kendime Rab olarak kabul etmiyorum. Hiç kimseyi sahibim olarak kabul etmiyorum. Yani sen benim için nasıl bir hayat takdir etmişsen, beğenmişsen, onu seçer, onu beğenirim. Onu sever, öyle yaşamaya çalışırım. Çünkü ben senin abdim İnsanlar ne söylemiş? Başkaları ne söyleyeyim? O beni ilgilendirmiyor. Senin sevdiğin gibi, beğendiğin gibi yapmaya çalışırım. Çalışıyorum ya Rabbi. Hiç kimsenin önünde eğilmem. Evet. Hiç kimseden korkmam, endişe etmem. Çünkü ben yalnız senin abdınım. Senin doğru dediğine doğru derim. Yanlış dediğine yanlış derim. Güzel dediğine güzel derim. Çirkin dediğine çirkin derim. Hak dediğine hak, batıl dediğine batıl derim. Kim ne derse desin, benim Rabbim sensin, doğruyu bilen sensin, yanlışı bilen sensin. Ben seni kabul ediyorum. İyâ kene yalnız seni istihane ediyorum. Yalnız seni istiyorum. Senin rızanı istiyorum. Senin dostluğunu istiyorum. Senin beni sevmeni istiyorum. Senin Cemalini müşahede etmek istiyorum. Senin sevdiğin gibi olmak istiyorum. Beğendiğin gibi olmak istiyorum. İyâken esnâin. İyâken kenabdu ve yyâken dediğimizde böyle söylemiş oluyoruz. Sonra ne diyoruz? Ehdine sirat müstakim. Bizi sirat-i müstakime hidayet et ya Rabbi diyoruz. Ne buyuruyor diyeyim? De ki Rabbim sirat-i müstakim üzeredir. Ne buyururdu bir de? Ben size şeytana tapmayın demedim mi? Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır demedim mi? Sadece bana abd olun. Sırat-ı müstakim budur demedim mi? Buyurur. Ya beni Adem en la te'budu şeytane innehu lekum aduun mübin. Ve niyebdouni, haza silatı müstakil. Buyurdun. Eğer biri Allah'a abd olmadıysa, şeytane abd oluyor. Eğer Allah'ın emrettiği gibi, sevdiği gibi, beğendiği gibi yapmaya çalışmıyorsa, şeytanın peşine takılmışsa, şeytana abd olmuştur. Şeytanın güzel dediğine güzel demiş olur. Yaptıklarıyla şeytani sevindirir. Peygamberini de kendinden gücendirir, daraltır. Rabbini kendinden küstürüyor. Evet. Edine Sırat-ı Müstakim. Eğer kim Sırat-ı Müstakim'de yürürse, Sırat-ı Müstakim'in bir kitabı vardır. Kur'an. Peygamberi vardır. Resulullah Efendimiz. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Aleyhissalatü Vesselam. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılır. Bunun yetmiş ikisi cehennemliktir. Bir tanesi kurtuluştadır. O kurtuluşta olanlar, ben ve sahabem, bana ve sahabeme uyanlardır. Bizim yaptığımız gibi yapanlardır. Gerisi cehennemlik buyurdu. Onun ümmetliği, ben iman etmişim diyenlerdir. Eğer biri Allah'a iman ettiğini iddia ediyorsa, Allah'a abd olduğunu, kul olduğunu kabul ediyorsa, her konuda, evet, acaba bu konuda Allah'ın emri nedir? Hükmü nedir? Acaba Resulullah Efendimiz böyle bir durumda ne yapmıştır, nasıl yapmıştır? Resulullah Efendimiz olsaydı nasıl yapardı demiyorsa o Allah'ı Rab olarak kabul etmemiş. Resulullah Efendimiz'i kendi peygamberi olarak kabul etmemiştir diliyle istediği kadar o beni peygamberimdir desin. Fiili, tavri, hareketi, sözü söylediklerini yalanlanmıştır. Münafıktır yani. Evet, idin es-sıratal müstakim bizi sırat-ı müstakime hidayet et ya Evet, eğer Allah bizi sırat-ı müstakime hidayet edecekse bir hidayetçi olmadan da hidayet mümkün değildir. Ne buyurdu? Onlar Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Onların hidayetine uy. Allah emretti. Biri Kur'an'a uyacaksa hidayetçi uyması lazım. Çünkü hidayetçi uymak Kur'an'ın emridir. Allah'ın emridir. Evet. Allah sirat-i anlatmaya devam ediyor. Sirat-i <gülüyor> aleyhim. O sirat-i müstakim ki ya Rabbi Kendisine nimet verdiğin kulların yolu. Allah başka bir ayet-i kerimede kime nimet verdiğini beyan ediyor. Buyurur ki, Allah'ın kendilerine nimet verdiği kullar, peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihlerdir. Bütün mürşidi bütün Allah dostları sıddıklardır. Allah'a karşı sözünü yerine getirenlerdir. Kayıtsız şarsız Allah'ı, Kur'an'ı, Resulü'nü tasdik edenlerdir. Gönlünde en ufak bir ağırlık hissetmeden tasdik edenlerdir. Gereğini yerine getirenlerdir. Yerine getirmeye çalışanlardır. Evet. edine siratel müstakim, siratel en'amte aleyhim. Beni siratel müstakime hidayet et ya Rabbi beni sevdiklerinle beraber et nimet kazanan kullarınla beraber et ya Rabbi diyorsun. Senin rızanı, dostluğunu kazananlar da beni beraber et o nimeti bana da ihsan et ya Rabbi diyorsun. <gülüyor> Diyor. Sonra ne diyoruz? Geyril <gülüyor> mağdubi aleyhim dalil. Ya Rabbi beni gazabına uğrayanlardan, derlete kalanlardan eyleme ya Rabbi diyoruz. Gazaba uğrayanlar kimlerdir? Devlete kalanlar kimlerdir? Resulullah Efendimiz buyurdu. Aleyhissalatu vesselam. Allah'ın gazabına uğrayanlar Yahudilerdir buyurdu. Yahudi gibi düşünenlerdir. Yahudiler gibi düşünenlerdir. Gazaba uğrayanlar da Hristiyanlar, Hristiyanlar gibi düşünenlerdir buyurdu. Evet, bu ayeti mümin okuyor. Hitap müminleredir. Yahudiler gibi olma, Hristiyanlar gibi olma. Yoksa gazaba uğrarsın, derate kalırsın dedi. Evet, Yahudiler gibi olmamak nasıl bir şey? Yahudiler kendi peygamberlerini öldürdüler. Öldürüyorlardı. Kendi peygamberlerini hafife alıyorlardı. Kendi peygamberlerini yok sayıyorlardı. Ciddiye almıyorlardı. Eğer biri kendi peygamberini ciddiye almıyorsa onun Yaptığı gibi yapmaya çalışmıyorsa, onu kendine kendisine örnek almıyorsa, o peygamberini öldürmüş demektir. Onun hayatında peygamberi ölmüş demektir. Kendi hayatı için hayatında peygamberini öldürmüş, Allah'ın gazabına uğramış demektir. Hristiyanlar da peygamberlerine ne dediler? İlah dediler. Eğer müminlerden biri o peygamberdir, biz onun gibi yapamıyoruz. O çok büyüktür. Dediyse o da Peygamberini bir kul olarak olmaktan, bir beşer olarak olmaktan çıkarmış, örnek olmaktan çıkarmış, onu ilah ilan etmiş demektir. O da gazaba uğruyor. Biri Peygamberini aşağı indirir, biri yukarı çıkarır. Oyda ki Allah ne buyurdu, o sizin için en güzel örnektir. Allah bizden onu örnek almamızı istiyor. Eğer gazaba uğramak, Allah'ın gazabına uğramak istemiyorsak, derrete kalmak istemiyorsak, Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi olmak istemiyorsak peygamberimizi ciddi almamız lazım. Kendimize, hayatımıza örnek olarak kabul etmemiz lazım ki gazaptan, derreten kurtulmuş olalım. Evet. غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِ مُرَدَّالِينَ derken dua itibariyle ne diyoruz? Ya Rabbi, peygamberimi Ciddiye alıyorum. Hayatını hayatım için örnek olarak kabul ediyorum. Onun gibi olmaya çalışıyorum. Gönlümü ona benzetmeye çalışıyorum. O seni nasıl sevdiyse, o sana nasıl kul cool olduysa, abd olduysa, o sana nasıl teslim olduysa, o hayatını nasıl senin yolunda harcadıysa, hayatını nasıl yaşadıysa, ben de onun gibi olmaya çalışıyorum Ya Rabbi diyoruz. Demiş oluyoruz. Biri Fatiha'yı okurken bütün bunları bir anda söylemiş olur. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Fatiha'sız namaz yoktur. Fatiha'sız namaz olmaz. Eğer biri Fatiha'nın manasını bilmiyorsa, Allah'ın huzurunda Fatiha'yı okurken, bu şekilde okumuyorsa, o Fatiha'sız namaz olmuş olur. Dolayısıyla o namaz, namaz olmamış olur. Onun için namazımız bize fayda vermiyor. Namazımız bizi Allah'a yaklaştırmıyor. Bizi kötülüklerden, aşırılıklardan alıkoymuyor. Evet. Namaz kılıyoruz. Namazımız bizi Allah'a yaklaştırmak yerine Allah'tan uzaklaştırıyor. Ne buyurdu? Öyle insanlar var ki ibadet yaparlar, ibadetleri onları Allah'a yaklaştırır. Öylesi de var ki ibadet yaparlar, ibadetleri onları Allah'tan uzaklaştırır. Nasıl uzaklaştırıyor ibadeti? İbadeti taklit yapıyor. Taklidi yapıyor. İbadet yaptığını zannediyor. O ibadetiyle de diğer insanlara karşı övünüyor. Kibirleniyor. Ben de ibadet yapıyorum. Ben onun için bu ibadet yapmayanlardan daha üstünüm. Dediğinde evet, kibirlenmiş oluyor. Cehenneme yaklaşmış oluyor. ibadetiyle hem de. Ama biri eğer gerçekten Allah'a ibadet ediyorsa, abd oluyorsa. Allah'a yaklaştıkça tevazusu artar. İnsanlara karşı tevazusu artar. Alçak gönüllü olur. Hoşgörülü olur. Affedici olur. Merhametli olur. Sabırlı olur. Şükür sahibi olur. Edep sahibi olur. Evet. Neden böyledir? Buna karşılık Allah ona ikramda bulunuyor da ondan. ibadetine karşılık. O Allah'ın huzurunda durup Fatiha'yı böyle okuduğunda Allah bunları ona ikram eder. İki türlü bakmak vardır, anlamak vardır. Bir Allah'a göre bir de kendimize göre, aklımıza göre, nefsimize göre veya başkalarına göre. Allah'a göre hayat nedir? Dünya hayatı imtihan yeridir. Kazanmak yeridir. Ebedi hayatı kazanma yeridir. Yani dünyada sürekli ahirete göndermemiz lazım ki ahireti kabul etmiş olalım. Eğer ahiret için bir çabamız bil gayretimiz, bir derdimiz yoksa bu ahirete iman etmediğimizi gösterir. Ahirete karşı emin olmadığımızı gösterir. Evet. Ne buyurmuştu Rasulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Fatiha Kur'an'ın anasıdır. Fatiha Kur'an'ın özüdür. Kur'an Fatiha'yı tefsir eder. Kur'an'ı baştan sonra okuyalım. Öz itibariyle anlattığım Fatiha'yı tefsir ettiğini göreceğiz. O zaman hiç kimse ben Kur'an'ı bilmiyorum diyemez. Eğer Fatiha'yı biliyorsa. Aynı şekilde ne buyuruyordu ayet-i de. Kıyamet günü, hitap Resulullah Efendimiz'edir. Seni ve sana iman edenleri bu kitaptan sorumlu tutacağız. Allah seni kitabından sorumlu tutuyor. Kitabı bilmiyorum diyemezsin. Eğer Fatiha'yı biliyorsa. Fatiha Kur'an'ın özüdür, özetidir. Özet olarak Kur'an'ı biliyorsun. Anlattığım gibi yalnız. Allah boşuna 20 sefer, 40 sefer sana her gün tekrar atmıyor bunu. Namaz kılanlar günde 20 veya 40 sefer ne yapar? Fatiha'yı okur. Kur'an'ı okur yani. Kur'an'a o zaman uy. Hem namaz kılacaksın, Fatiha'yı okuyacaksın. Yani Kur'an'ın özetini okuyacaksın. Hem tersini yapacaksın. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Bu Kur'an kıyamet günü ya şefaatçidir ya davacıdır. Eğer uymuşsan sana şefaat eder. Uymamışsan sen dalga geçtin onunla. Sana lanet eder. Senden davacı olur. Benimle dalga geçti ya Rabbi. Okudu okudu kendi bildiğini yaptı. Seni dinlemedi ya Rabbi. Beni dinlemedi. Bana uymadı der. Ne buyuruyor? Diye? Öyle insanlar var ki Kur'an okur, Kur'an onlara lanet eder. Kimdir bunlar? Hem Kur'an'ı okuyor, hem Kur'an ona lanet ediyor. Neden lanet ediyor? Okuduğunu tasdik etmiyor, okuduğunun tersini yapıyor. Ona dalga geçiyor yani, alay ediyor. Eğer biri Fatiha'yı bilmiyorsa, sadece böyle okuyup geçiyorsa, taklit ediyorsa, Fatiha lanet eder. Onun için halımız böyledir. Onun için böyle Allah'tan uzakız. Allah'ın hesabını değil, nefsimizin hesabını yapıyoruz. Onun içindir. Sanki dünya ebediymiş gibi yaşıyoruz. Fatiha'yı okumadığımız, okuyamadığımız içindir. Fatiha'mızı ciddiye almadığımız içindir. Kur'an'ı ciddiye almadığımız içindir. Allah Kur'an'ı Arapça lisanıyla indirdi Allah kullarının bütün Kur'an'ı bilemeyeceğini elbette ki biliyordu onun için buyurdu Allah size tekrar edilen yediliği bir de Kur'an'ı indirdi buyurur o 7 ayeti okursan Kur'an'ı anlamış olursun Allah sana ne demek istiyor nasıl olmanı istiyor onu anlarsın onu biliyorsun Tekrar söyleyeyim, evet her ne kadar alimlerimiz şimdiye kadar işte namaz bu fatihayı okuduğunda oluyor dedilerse Allah hepsinin cezasını verir. Böyle namaz olmadığını, olamayacağını mutlaka bilmeleri gerekir. Allah konuşmuşsa kulların beni anlasın diye konuştu. Benim söylediklerimi taklid etsin diye değil. Beni anlasın diye konuştu. Bir sene namaz kılan 10.000 bin seferden fazla Fatiha'yı okumuş olur. Bir sene namaz kılan 10.000 bin. On binden fazla Fatiha'yı okumuş olur. Yedi cümledir hala onu anlamamış. Hiç böyle şey olur mu ya? Duralım bir caminin kapısında, soralım Fatiha'yı Adam 50 senedir namaz kılmış, hala Fatiha'yı bilmiyor. Suç kimin? Suç, ben hocayım diyen. Ben alimim diyenindir. Evet. Allah kitabının özetini 7 ayete önüne koymuş. Ve ona her gün 20 veya 40 sefer tekrarlattırıyor. Fatiha'sız namaz olmazsa, Fatiha'nın manasını bilmeyenin namazı olmaz. Hiç kimse ben anlayamadım, ben bilemedim. Bana ağır geldi, gücüm yetmedi diyemez. Yedi cümle. Evet, bir insan bir kere Fatiha'yı okursa Allah ona bütün perdeleri açar. Çünkü bütün Kur'an'ı bir anda okumuş olur. Mesela genel olarak burada biri vefat ettiğinde Fatiha okumaya giderler. Binlerce Fatiha okunur. Gelen hemen ne denir? Biri oturmuş orada tabii. Lillahi Fatiha der. Hepkes Fatiha okur. Evet, güzel bir şey değil bu. Yalnız yani biri orada oturup Fatiha'nın anlamını izah etmesine gerekmez mi? Bilmiyor. Yani öğrenmemiş. Fatiha'nın manasının öğrenilmesi gerektiğini anlayamamış. Hiç duymayanlar vardı. Evet, eğer ben hocayım, ben alimim diyenler söyleseydi bu millet bu ümmete öğrenirdi. Onun için cezaları kat kattır. Ne böldü Namaz sizi her türlü aşırılıktan alıkoyar. Biri namaz kılıyorsa, onun ebedi hayatını kazanmaması mümkün değildir. Onun cennete gitmemesi mümkün değildir. Onun kamil insan, Hazreti insan olmaması mümkün değildir. Eğer Fatiha'yı okuyorsa tabii. Okuyor, iman ediyor, amel ediyorsa. Gereğini yerine getiriyorsa. Yoksa hem okuyup hem bildiği gibi yapmaya devam ediyorsa zaten iman etmemiştir. Zaten Allah'ın huzuruna çıkıp yalan söylüyor demektir. Evet, biz Fatiha'yı bir dua olarak nasıl anlaşılması gerekir bir parça izah etmeye çalıştık. Haftaya devam edeceğiz inşallah.